Kur'an, bütün iyilik ve fazilet esaslarını muhtevidir. İnsanı her türlü dalaletlerden korur. Kur'an, insanlara hukukullahı tanıtmış, mahlukatın halıktan ne bekleyeceğini, mahlukatın halıkla münasebatını en salih şekilde öğretmiştir. Kur'an, ahlak ve felsefenin bütün esasatını camidir. Fazilet ve rezilet, hayır ve şer, eşyanın mahiyet-i kiyesi. Hülasa her mevzu Kur'an'da ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, faziletkar olmayı talim eden esaslar, bunların hepsi Kur'an'da vardır. Kur'an insanı iktisat ve itidale sevk eder. dalaletten korur, ahlaki zafların karanlığından çıkarır, teâli ahlak nuruna ulaştırır, insanın kusurlarını hatalarını itila ve kemale kal beyler, Müsteşrik sediyor. Kur'an öyle bir peygamber sesidir ki, onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi, saraylarda, çöllerde, şehirlerde, devletlerde çınlar. Kur'an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur'an, şiirden daha yüksek bir şeydir. Ma mafi, Kur'an ne tarihtir ne tercüme-i haldir ne de İsa'nın aleyhisselam dağda irad ettiği mevize gibi bir mecmuayı eşardır hatta Kur'an ne Budda'nın telkinatı gibi bir mabadet tabiye yahut mantık kitabı ne de Eflatun'un herkese irad ettiği nasihatlar gibidir bu bir peygamberin sesidir öyle bir ses ki onu bütün dünya dinleyebilir bu sesin aksi saraylarda çöllerde şehirlerde devletlerde çınlar. Bu sesin tebliğ ettiği din evvela naşirlerini bulmuş, sonra teceddüt perver ve imar edici bir kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. Bu sayededir ki Yunanistan ile Asya'nın birleşen ışığı Avrupa'nın zulümat abaat olan karanlıklarını yarmış ve bu hadise Hristiyanlığın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vuku bulmuştur. Doktor Johnson Kur'an'ın cihanşumul hakikati. Kur'an Allah'ın birliğine inanmak hakikati kübrasını ilan eder. İngilizce Arapça, Arapça İngilizce lügatların muharriri Dr. Siti Yangest Kur'an hakkında şu sözleri söylüyor. Kur'an insanların yedi istifadesine geçen eserlerin en büyüklerinden biridir. Kur'an'da büyük bir insanın hayal ve seciyesi en vazı şekilde görülmektedir. Carlile Kur'an'ın ulviyeti onun cihan şumul hakikatındadır dediği zaman şüphesiz doğru söylemişti. Muhammedin Aleyhissalatu doğruluğu, faaliyeti, hakikati, taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezeli hakikatı dinletmek yolundaki sebatı bana kalırsa onun o cesur ve azimkar peygamberin hatem-i risalet olduğunun en katyi ve en emin delilleridir. Kur'an, akayit ve ahlakın insanlara hidayet ve hayatta muvaffakiyet temin eden esasatın mükemmel mecellesidir. Bütün bu esasatın üstüle esası, alemin bütün mukadderatını yedi kudretinde tutan zatı kibriyaya imandır. Allah'ın birliğine iman etmek hakikati kübrasını ilan ediyorken, Kur'an, lisanı belagatın en yükseğine ve nezahetin şahikasına varır. Kur'an, Allah'ın iradesine itaati, Allah'a isyanın neticelerini izah ederken, insanların muhayyilesini elektrikleyen en seyyal lisanı kullanır. Rasûlü Kibriya'ya teselli vermek ve onu teşvik etmek yahut halkı sair peygamberlerin ahvaliyle, milletlerinin akıbetiyle korkutmak icab ettiği zaman, Kur'an'ın lisanı en kat'î ciddiyeti almaktadır. Madem ki Kur'an'ın birbirine düşman kabileleri, yet mücadele eden unsurları derli toplu bir millet haline getirdiğini, onları eski fikirlerinden daha ileri bir seviye yükselttiğini görüyoruz. O halde belagatı Kur'aniyenin mükemmeliyetine hükmetmeliyiz. Çünkü Kur'an'ın bu belagatı vahşi kabileleri medeni bir millet haline getirmiş, dünyanın eski tarihine yeni bir kuvvet ilave etmiştir. Zaman ve mekan itibariyle birbirinden çok uzak oldukları gibi fikri inkişaf itibariyle de birbirinden çok farklı insanlara harikulade bir hassasiyet ilham eden ve muhalefeti hayrete ve istihsana kalbeden Kur'an en şayana hayret eser tanınmaya layıktır. Kur'an beşerin mukadderatı ile meşgul alimler için tetebbuh-u şayan en faydeli mevzu sayılır. Dr. City Yangest. Kur'an’ın lisanı nezahet ve belagat itibariyle nazirsizdir. Kur'an bizatihi zatihi muhteşem bir mucizedir. Kur'an’ın müteasasıp münekkidi ve mütercimi korsel diyor ki. Kur'an, Arapça'nın en mükemmel ve pek mevsuk bir eseridir. Müslümanların itikadı ve çile bir insan kalemi, bu icazkar eseri vücuda getiremez. Kur'an bizatihi daimi bir mucizedir. Hem öyle bir mucize ki ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi menşeinin semavi olduğunu ispat etkâfidir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam bu mucizeye istinaden bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, şair ve hatiplere meydan okuyan Kur'an bir ayetine bir nazire istemiş, hiçbir kimse bu tahaddiye karşı gelememişti. Burada yalnız bir misal irade ederek bütün büyük adamların Kur'an'ın belagatına baş eğdiklerini göstermek isterim. Hazreti Muhammed'in aleyhisselatü ve selam zamanında Arabistan şairlerinin şehriyari şair lebit idi. Lebit muallakattan birinin nazımıdır. O zaman putperest olan lebit Kur'an'ın belagatı karşısında lal kalmış, bu belagatı en güzel sözlerle ifade etmişti. Kur'an'ın belagatı karşısında hayran kalan Lebit, Müslümanlığı kabul etmiş, Kur'an'ın ancak bir peygamber lisanından duyulacağını söylemiştir. Kur'an'ın lisanı beli ve harikulade seyyaldir. Cenab-ı Hakk'ın şan ve celaletini, azamet sıfatlarını ifade eden ayetlerin ekserisi Müstesna bir güzelliği hâizdir. Kur'an'ı bir tarafane tercümeye gayret ettim ise de, kârilerim Kur'an'ın metnini sadakatkarane bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Bu kusuruma rağmen kâriler tercümemde bahis mevzu ettiğim muhteşem ayetlerin birçoklarını okuyacaklardır. Korsel. Kur'an beşeriyete ilahi bir lütuftur. Kur'an muzaffer cumhuriyetler meydana getirmiştir. Kur'an ayetlerini nüzul tarihine göre tercüme ve tertip eden İngiltere'nin en müteassıp papazlarından Radwell şu hakikatları itiraf ediyor. Kur'an Arabistan'ın basit bedevilerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki bunların adeta meşhur olduklarını zannedersiniz. Hristiyanların telakkisine göre Kur'an'ın nazil olmuş bir kitap olduğunu söyleyecek olsak bile Kur'an putperestliği imha Allah'ın vahdaniyet akidesini tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga, çocukları diri diri gömmek gibi vahşi adetleri izale, bütün hurafeleri istisal, taaddüdü zevcatı tahdid ile bütün Araplar için ilahi lütuf ve nimet olmuştur. Kur'an, bütün kâinatı yaratan, gizli ve aşikar her şeyi bilen, kadir mutlak sıfatıyla Zât-ı Kibriyâ'yı takdis ve tebcil ettiğinden, her sitayişe şayandır. Kur'an'ın ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber, en derin hakikatı, en kuvvetli ve mülhem hikmeti takrir eden elfaz ile söylemiştir. Kur'an, devamlı memleketler değilse de, muzaffer cumhuriyetler vücuda getirmeye hadim olacak esasları muhtevi olduğunu ispat etmiştir. Kur'an'ın esasları iledir ki, fakr-u sefaletleri ancak cehaletleriyle kabili kıyas olan, susuz ve çıplak bir yarımadanın sekenesi, yeni bir dinin hararetli ve samimi salikleri olmuşlar, devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişlerdir. fil hakika Müslümanların heybetidir ki, Fesdat, Bağdat, Kurtuba, Delhi, bütün Hristiyan Avrupa'yı titreten bir azamet ve haşmet ihraz etmişlerdir. Radbel. Müslümanlık, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Cihan medeniyetinin istinat ettiği temelleri muhtevidir. Fransa'nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Car 1913 senesinde Figaro gazetesinde yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa müsalemetin muhafazasına imkan olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün saliklerine nazaran dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu akli dinin membağı ve düsturu olan Kur'an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki bu medeniyetin İslamiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika bu Ali din Avrupa'ya Dünyanın imar kerane inkişafı için lazım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslamiyetin bu faikiyetini teslim ederek ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da hakikatin bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur. Fransız muharriri daha sonra Kur'an'ın umumî müsalemete muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzu ederek diyor ki: İslamiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir müslüman kalmayacak olursa barışı devam ettirmeye imkan kalır mı? Hayır. Buna imkan yoktur. Gaston Carr. Kur'an bütün dini kitaplara faik'tir. Alman alimlerinden ve müsteşriklerinden Duraf Kur'an'ın sıhhate verdiği ehmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor. İslamiyetin şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazara dikkatini celbetmeyen bir safhasını bahis mevzu etmek istiyorum. İslamiyetin bu safhası onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvela şunu itiraf etmek lazımdır. Kur'an bu noktayı nazardan bütün dini kitaplara faîktir. Kur'an'ın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhi kaideleri nazara dikkate alırsak bu mukaddes kitap sayesinde bütün dünyanın bazı kısımları ile haşarat mahşeri olan Asya'nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün saliklerine farz etmekle birçok tahripkar mikropları imha etmiştir. Yohayim Kur'an ayetleri İslamiyetin muhteşem bünyesinde altın bir kordon gibi işlenmiştir. Sembires, Ansiklopediya namı ile intişar eden İngilizce Muhitül Maarif'te Müslümanlıktan şu suretle bahsonulmaktadır. İslam peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur'an ayetleri son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım ayetler Müslümanlığın ahlaki kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler bir iki sureye münhasır değildir. Bu ayetler İslamiyetin muhteşem dünyasında altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet bunların hepsi Kur'an tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi tanınmıştı. Diğer taraftan hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulperverlik hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül, Allah'a itaat, Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir. rasûl Ekrem, idrak ve şuur timsalidir. Profesör Edward Mont, Hristiyanlığın intişarı ve hasmı olan Müslümanlar, ünvanlı eserinin 17. ve 18. sayfelerinde diyor ki Rasyonalizm yani akliye kelimesinin müfadını ve tarihi ehemmiyetini tevsi edebilirsek Müslümanlığın akli bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık müstakı ile akaidi diniyeyi muhakeme eden mektep rasyonalizm kelimesinin İslamiyete tamamiyle mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Rasul i Ekrem şuur ve idrak timsali olduğu Dimağının iman ışıkları ve kamil bir yakın ile pür nur olduğu muhakkaktır. Resul-i Ekrem muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teciz etmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam başarmak istediği ıslahatı ilahi bir vahiy olarak takdim etmiştir. Bu ilahi bir vahidir. Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam dini ise akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamıyla muvafıktır. İslam'a göre İslamiyetin esas akaidi şu suretle hülasa olunabilir. Allah birdir. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, onun peygamberidir. Fil hakika, İslamiyetin esaslarını sükunetle ve derin bir teemmül ile tetkik ettiğimiz zaman bunların Allah'ın birliğine ve Muhammed’in Aleyhisselatu vesselam risaletine, sonra Haşru neşre itikada müntehi olduklarını görürüz. Bizzat dinin esasları tanınan bu iki akide, bütün dindar insanlarca akıl ve mantığa müstenit telakki olunmakta ve bunlar Kur'an'ın akidelerinin hülasası bulunmaktadır. Kur'an'ın ifadesindeki sadelik ve berraklık, Müslümanlığın intişar ve itilasını bila tevakkuf temadi ettiren saik kuvvet olmuştur. Resul-i İslam tarafından tebliğ olunan mukaddes talimatın, cihan şumul terakkisine rağmen, Müslümanların ilham kaynağı ve en kuvvetli ilticagahı Kur'an olmuştur. En takdiskar ve kanaat bir lisanla, başka bir kitabı münzelin tefebuk edemeyeceği bir ifadeyle takrir eden kitap Kur'andır. Bu kadar mükemmel ve esrarengiz, her insanın tetkikine bu kadar açık olan bir din, muhakkak, insanları kendisine meclub eden iye kudreti haizdir. Müslümanlığın bu kudrete haiz olduğunda şüphe yoktur. Edward Mont